Geçen hafta e, Firavun ile Hazreti Musa'nın muhaberesini birbirlerine işler şey yapıyorlar. En, en nihayet Hazreti Musa'da kalmıştık. Şimdi diyor ki e, Firavun e, yani Bütün imkanların var benim. Seni şöyle yaparım, böyle edelim, böyle edelim. Hazreti Musa'yı tehdit ediyor. O da bunu altında kalmıyor. Diyor ki... Mesela işte şuda başlayalım. <gülüyor> Musa Hazreti Musa bir gül demedi yaptım. Onlara yani bu bunlara götürüyor. Lakin götürdüğüm güllerin her biri diken ve tatlı sözler hepsi onlara iğne oldu. Yani... E, Şiravun tabiatlı insanlara böyle güzel şeyler götürürsen götürürseniz zaman o götürdüğün şeyler tam onun aksine güller diken oluyor. Efendim, taş oluyor. Sular tatlı tatlı sular zehir gibi oluyor. Şarap hani orası, şarabı burada tatlı tavsiye ediyor. Orada eşli bir şey oluyor. Götürdüğüm şarap kadehleri, gül demetleri kendisinden Geçenleri yani Allah'ın emrine karşı iradesini tamamıyla teslim etmiş olanların idi. Tamamıyla benliklerini muhafaza eden firamünlere de o kaderler ve demetler nasıl, nasıl gibi olur. Asa, Hazreti Musa'nın elinde türlü türlü şekillere giriyor, koca ejderhal yapana. Ama benim elime geçse bir dernekten farkı olmaz. Yani e, o şahıslara göre değişiyor bunlar. Suriye Esra'da buyuruyor ki, Kur'an'da müminler için şifa ve rahmet olanı indiriyoruz. Fakat o Kur'an'ı zalimler için hasar ve zarardan başka bir şey artırmaz. Şimdi, çok okudun, ne de mi? Ha, çok okudu çok. Evet, çok okuyayım, daha iyi bilir. Ama okumada okuma da fark var. Bakın şimdi şu rahmet yayıyor, rahmet yağmur yayıyor. Bakın şu gü güller var, çiçekler var. Bu onlara rahmet oluyor. Yüz yani, çıkıyor. Yani menekşecik çıkmış bir işte, morban ne güzel olmuş. Gösterin çocuklara. Yüz çıkmış. Aynı yağmur diken üstüne yağıyor, Diken oluyor. Aynı yağmur suyunu yılan içiyor. Yılan ne zehir yapıyor? Aynı yağmur suyu ne? denizdeki o inci, ağzı açtığı zaman, yağmur suyu ağza girdiği zaman o e, inci oluyor. Hadi Pir'in burada arada işte var. beyanı var. ne yani gibi her şey, Kur'an-ı Kur mümin bir mümin isen şifa, bir zevk, zevk okursun. Ama bir berbat bir adama versen faydan zancıya zarar olur. Bize şifa, ona zarar alabilir. Yani çok okumak, çok bilmek güzel de, okuyanın da bir e, karakteri olması lazım. İkisinin birbirini tamamlaması lazım. Bizim indimizde, e, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Bizim indimizde uyurken, bizim e, Uyanık kimse lazımdır ki uyanıkken rüyalar görsün. Ya sen rüya görür ki gözü uyurken gün açık olsun. Enbiya ve Evliya haziratı öyle kimsele ister ki dünyaya karşı uykuda ve ahirete karşı uyanık bulunsun. Türkçede bir atasözü sözü vardı. Elin işte günü oynaşta olsun. Yani iş yaparken dahi gönlünde o olsun. Allah olsun. Sevgilin olsun. Bundan maksat onların dünya işlerini kürleyen etmeleri değildir. Şimdi zannediyoruz ki kendimizi tamamen o işe has edelim. Dünya işlerini bırakalım. Asla. Bir bir şey yok. Şimdi bir dünya şartlar içerisindeyiz. Ne yaparsak yapalım? Dünya içi, yiyeceğiz, içeceğiz, bir takım <gülüyor> ihtiyaçlarımız var. Onları yapacak. Dünyadan vazgeçmemiz mümkün değil. Ama kendimize de tamamen dünyaya işlenen hassetmeyeceğiz. Öbür tarafta var. Madem benim gönlüm var, gönlüm gönlüm varsa o de var. Saat aklı, aklı değil. Akıl dahi iki türlüdür. Aklı maaş vardır. Dünya işlerin tedbir için aklı me'at vardır, öbür işler, öbür tarafın işlerini görmek için. Yani akıl bir iki, iki türlüdür. Yani Allah sana iki türlü akıl vermiş. Bir Dünya işlerini görürsen aklı aç, öbür tarafın işlerini görmüş aklı me'at, gönül işleri, Allah işleri. Onun için burada böyle, efendim, şu, şimdi bakın çok da çok tatlı bir şeydir. Onun sihirine kapılıp da kimsenin tamamı üniversite dünyayı da boş verir, olmaz verirsen onu ancak üst, üst derece ki veliler o iş yaparlar. O da gene senin, benim faydamın iş yaparlar. Çünkü onların e, vazifeleri vardır. İnsanlara karşı vazifeleri vardır. Yani Onlara o bilgi veriyor, o veriyor ama vazife de veriyor. Öyle yani sadece ...mertebe vermekte kalmıyor iş. insanlara faydalı ol diyor. O dönüş, dönüş zekâtedir. Vereceksin. Oh, niye, al, al, al, al, e, senden kalsın, biriktir, götür. Olmaz öyle şey. Aldığını dağıtacaksın. Devlet vergi alır, kazanç Vergi salihine bilmem yoksa. Kazancıyı vereceksin. Bu da bilgiye, gönlün bilgisi de vereceksin... Onların da talifleri var. Onlara da talifleri verebileceksin. Yoksa hepsini kendi biriktirsen o, o, o mal kukar. Tescidi biriken su kukar. Tescidi pozisyon lazım. Bilgiyi yenilemek lazım. <gülüyor> Ahirete karşı biraz da gözlerini kapatmasın. O, o, o yönet bulunsun. Bunda maksat onların dünya işlerini külliyen terk etmeleri değildir birleşen cumhur. Dünyevi vazifelerini ifa ederlerken bile ahireti unutmamalıdırlar. İki tarafı çalışacaklar. Öğlenleri o, -o, -o, -o, -o yöne kendi ancak rüyada görülebilecek şeyleri mesela misal ve berza alemlerini müşahede edebilirler. Yani mesela bizde ayetleri görmedi şey görmek burada edebilirler. Yani Dünya işlerini görürken gözleri ta ayeti sabideye bakarlar. Ayeti sabide benim ne olduğunu bilirler. Benim aslım orada olduğu için beni orada ararlar, bulurlar. biz Efendim, Efendimiz, benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz. Buyurmuştur. Keza başka bir hadisede insanlar uykudadır. Öldükteki, öldükteki vakit uyanırlar. Gelinmiştir. Yani ölmeden ve Ece gelmeden evvel ölün emrine. Yani nefsinizi öldürün. Ama öldürmek onu yok etmek değil. Ondan faydalanacaksın. İş iş görsün sana. Emrine ittifaz ederek şu menhum varlıklardan... Şimdi, görnek, aklımızdaki o mevhum, akıldaki o karmakarışlık mevzular mevhum derler. Varlıklarından geçmiş olanlar, uyku ve gafiyet alemi olan dünyaya da uyanmış bulunanlardır. Yani hem dünya işlerini tedbir edeceksin, hem ahiret işlerini tedbir edeceksin. Çünkü insan her iki âleme de mahsustur. Sadece bu âleme veyahut bir âleme değil. Her iki tarafta da varız. Halkın düşüncelere dalması bu hoş uykunun düşmanıdır. Halkın düşüncelere dalması bu hoş uykunun düşmanıdır. O uykuyu uyumayınca halkın fikri bağlı kalır. Zihinden düşünceye süpürüp atmak için hayret lazımdır. Hayret çok mükündür. Çünkü hayret fikri de zikri de götürür. Hayret olağanüstü bir haldir. Bir mevzuyu olduğundan çok çok çok fazla bağlamak, onun harikulade halini görmek demektir. Ve biriler hep Allah'tan bunu isterler. O makam isterler. Hayret makamı bir de Bahre Hazret'i şiirlerinde üretirler. Hayran, hayran, hayret. Artık imzasını eder. <gülüyor> hayret ya asar, ilahiyen asar ile ilahi e, işte şeyde, asar asar, ne denir asar ya? Eserler. Eserler, dedi. Ha yani doğru meseledik, e, haç, zekat, işte camiler, medreseler, ilim, ilim asarlar, maddi, manevi, ilahi müşahidesinden Allah'a mahsus, esel ilahiyetin yahut yani Rabbani aşk ve şevkin akla galibesinden öyle bir an geliyor ki e, her türlü şeyi bir de bırakıyorsun, aşk çırpın duruyorsun içerisinde, kırmak duruyorsun, onun ne olduğunu da bilmiyorsun işte. Hayret makamı. Allah'ın karşısında duyduğunun şaşkınlık. Ona karşı olan bağlılık. Şaşkınlık da hayretin ziyadeliğine, fazlalığına heyecan. Eğer bu çok fazla olursa heyecan olur. Ancak heyecan bir anda gelir geçer. Daimi değil ama hayret daimidir. Daha, daha uzun zaman kalır. Bir şey hayran olduğun zaman hayretine sen uzun mütevakkül gelip gide, o ziyade bakar gözle. ama heyecan bir anda heyecan diyorsan o heyecan seni gelir gider ama hayret daha emirdir. İşe sevdin mi? O senin daimi kalır. Hayret gelip geçici oldu halde heyecan sü sürekli yanlış çözülmüş. Hayretin, hayretin ziyen heyecan hayretin ziyan heyecan dev. O heyecan gelip geçer. Fakat hayret daime kılır. Aleyhisselam Efendimiz, Ya Rabbi sana karşı olan hayretimi artar artık diye ederdi. Allah'ı her gün 70 bin mertebe geçiyor, makam geçiyor. Fakat ahlak doymuyor. Çeşmenin başından geçmiş, su içiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Doymuyor, su bitiyor, içmesi bitmiyor. Ee, evet hiç mi aklına gelmedi? İçine itbade de Benim üç için Allah'tan başka bir şey yoktur. Beyaz bes tane mi? Hı? Beyaz bes Tabii beyazla evet. E evet. için Allah'tan başka bir şey yoktur. Yani bir bir merhale atamış. O onu hayaliyle onun şeyle sürük gidiyor ama Hz. Peygamber efendimiz 70 70 bin mertebe atlıyor. Daha da var, daha ver ya Rabb diyor doymuyor hayretin devamı Hazreti Mevlana da hayret gelince zikri ve fikri de götürür diyor. Ne yapacağını şaşırırsın hayret gelince. Zikretmenin neyi zikredeceğini, neyi, neyi düşüneceğini bilemezsin. O hayret ve heyecan gelince insan ne yapacağını şaşırır. Dilin ayağın dite konuşman ne diyeceğini bilemezsin Bazen dünyevi hayretle gelir, hayretle gelir, konuşmasını bilemeyiz. Değil mi? Heyecan duyarız, konuşmasını bilemeyiz. Ama işte o hayret geldiği zaman, o müthiş, hayret, Allah'ın şey tezahürleri geldiği zaman, şaşırır seni yapacağını. ı <gülüyor> Hak. Ha. Tamam. Hüner de fazla kemali olan surette ileri manada geridir. Şöyle tarif ediyorlar. Şöyle bir kıta vardır. Bir meclisin baş sedirne çıkmak hani köşe başı derler ya çıkmak nesep, soy dolasıyla değildir suy şanlı şerefli olsun bir bir toplantıya bir kurultaya geldiğin zaman senin soyun büyük diyekten baş köşe oturtmazlar ya belki insan arasında aşağı oturmak edep ve teriyede ileri değildir ileri gelir şimdi büyük adamlar umiyette şimdi demiyorum şimdi büyük büyük adam yok ya, Hazreti Peyer bir toplayan gittiği zaman gidiyor kapının arkasında otururmuş. Baş köşke buyurma. Dervişin yeri kapı arkasıdır. Halbuki şimdi bakıyor gelirken gelme cumba gidiyor. En baş köşke oturuyor. Bu onun soyundan, sopundan falan değil. Terbiyesiz zendimlerdir. Ona aşağı kademe oturuyor. Mesela gerçi ufağı, büyük bir adam gelir. Sedire oturuyor veya yani yere oturuyor. Edebin nereden? Adabındandır. Terbiyesindendir. Bilgisindendir. Tevazuundandır. Gitip de baş şey oturmaz. Şöyle bir kitap bir meclisin bahsederine çıkmak nesep e, soy dolayısıyla değildir. Belki insanlar arasında aşağı oturmak edep ve terbiyeli bir görüş. Tevazu göstermek lazım. Ancak çok tevazid, acizlik de öyle gösteriyor. Her şey çok tevazu göstermek ...olduğundan fazla tevazu göstermek acizliktir. Her şey mi kıvamlamaktır? O o kıvamını bırakmak lazımdır. Cenab-ı Hak Kur'an'da kulları lisanından, kulların ağzından raciun geri dön demiştir. O mesela bir sürü koyunun meradan otlaktan ağıla dönmesi gibidir. Oldu rücu kelimesi. Allah geldiğin yere dön diyor sana. Değil mi? Yazar tabii, tabutlarda yazar. E, e, e, e, ben ne benim necidem diyor, racun diyorken yazar. Yani biz artık e, geldiğin yere dönüyorsun. Yazar. Bu ne? Bu diyor ki koyun sürüsünün otlaktan ağıla dönmesi gibidir diyor. O da ağrıya çıktı. Ortada da ağrıya tekrar dönüyor. İnsan da geldi bir taraftan. Burada bir mütevkaldı. Öbür tarafa gidiyor. Rücu etmek, geri dönmek. Söyleyip bakarda buyurmuşsun ki Allah yolunda şehit olanlar için onlar ölülerdir demeyin. Belki onlar biridirler. Lakin siz o hayatın nasıl olduğunu bilemezsiniz. Ey müminler! Sizi biraz korku açtık, mal, can ve mahsullerin eksilmesinden bir şeyle imtihan edeceğiz. Allah imtihanı yapıyor, sonra mülkü falan veriyor. Ama karşılığı da var. Ey Habibim, bu imtihanlara uğrayıp da Sabredenlere mücevher, yani zengin, şut bir her şey bol. Allah ya ben size her şey verdim, bana karşı ayak iyisin. Acaba bunlardan bazdan elinden alsam ne yaparsın? <gülüyor> Hemen bağırıp çağırırsın ya bu be, be, beni elimden aldın falan der misin? Yoksa bugün yer razı olur musun? Allah'ın gitmi Emri Görüyorsun ödev. Mücevher ki onlar kendilerine bir musibet gelince, yani Allah'ın malmik verdiği insanlar, kendilerine bir musibet gelince, biz hakikaten Allah'ın kullarıyız. Ve hakikaten biz ona rücu edeceğiz. Dört, tekrar döneceğiz. Diyenlerdir. Onlar yok mu? Yani şimdi bahsedeceğim şey. Onların üzerine Rabbiz nişanlarından mağfiret ve rahmet yani mahalli rahmet olan cennet vardır. Yine onlar hidayeti bulanların ta kendileridir. Allah mahmüc hepsine vermiş bir musibet geldi. Yani, Yapın alatam Allah malını verdi. Canımı aldığı gibi malımı ve hissesini çıkartmazlar. Bir de öbürleri var. Kıvare tabiinden yani tabiim kim biliyorsunuz? Hazreti peygamberi görenleri görenler. Hazreti peygamberi görmeyen de onun görenleri görüyorlar. Tabii ondan da öte tebe tabi yani Hazreti peygamberi görenleri görenleri görenler i̇ki, iki bir de tebe tebe tabi Üç, üç 3 kademedir. Ondan sonra pek sayılmaz. Pek dedim bir şey sorabilir miyim? Şimdi biz hani e, bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve hani görenleri de biz görmedik ya şimdi biz ne oluyoruz? Hiç kimseyi gördü. Hayır şimdi bu, bir ayırmak bu. şeydi. değil, de tarihçi. tarihçe. Mesela Hazreti Peygamber kim gördü? O zamandaki arkadaşları ashab falan gördü. Onlara ashab deniyor. Bir şey asar. Onları Hazreti Peygamber'den sonra, Ve da onun zamanında mesela Vesel Karani onu biz hep ashabtan sayırız ama tabiindendir. Hazreti Peygamber görmedi. Geldi Yemen'den. Göreceğim dedi. Annesi ağır hastal. Git hemen dön dedi. Hastaya de Fatıma'yı. Babam şimdi gelir bekleyin dedi. Fatıma'yı. Benim annem beni çağırıyor dedi. Hemen döndü. O tabiindendir. Biz onu hep Asap'tan diye dener. Radyo'ya an deriz ama e, değil. E, tabiindendir o. Kısmet olmuş. Ama Vesel Karay'ı çok sevdiğim için onu radini an deriz. Tabi'in demeyiz. Çok halk tarafından sevilmiş. Hazreti Peygamber'i e, görmeyip de Hazreti Peygamber'i görenleri görenler tabi'indendir. Onları onu görenleri de görenler tebe tabi'indendir. Üçüncü bir kadem var. Görenleri görenleridir görenlerden. ona da artık tebe tebe tabi'in. Ondan sonrası sayılmıyor galiba değil mi? Üç, üç, üç şeyler. Dört beş yok galiba. Biz de yok, yok. Üç, üç. tebe tepe tabiinden var. Evet, evet. Kibarı tabiinden, yani Hazreti Peygamberi, görenleri görenlerden kibarı büyüklerinden, kibar bizim gibi yani, ilikliği bir kenara duran değil. Kibar dereceye bakıyor buna, yüksek. Kibar tabiinden Said bin Cübeyr Rahimallah demiştir ki istirca istirca e, bir cenaze giderken görüldüğü zaman innallâhe ve racun de şurada var e, yani Allah rahmet eylesin Geri, geri dönüyor. Evine geri dönüyor manasında bir şeydir. İnanillahi ve İnanillahi racun. Bu tabutlarda yazar. tabutun üstündeki o örtüde yazar. Racun. E, teslimiyet ancak Ümmeti Muhammed'e mahsus bir fazilettir. Öyle olmasaydı Yakup Yusuf'u kaybedince ya Es efaliye Yusuf vah yusuf'a yazık oldu. Yemezdi. İnellahi ve inelayhi racun derdi. Eh, o da bizim Hazreti Peygamber ümmetine mensup bir şey. Hazreti Ömer radıyallahu Rad Rad an bu ayeti okudukça ne güzel iki genç ve ne güzel ilave buyurdu. Yani bu sihatı Ömer çok sevmiş. Burada bir idlan denen bir kelime geçiyor. Fars çeçeğinde veyahut da Kur'an-ı Kerim'de. Hayvanın iki tarafına bağlanan ilave de semerin üstüne konulan yük yük demekti. Hazreti Ömer İdnan ile vaat edilen salavat rahmet rahmeti ilave ile de hidayete şimdi eski hayvanla yüklenirken e, semerin her iki tarafına yüklerini dağıtırlarmış. Şimdi yük, yük gemini aynı şey yapıyorlar ya gemini yük gemini şirkte yapıyor gemi yice diye Esiyetin hayvanlara dev eşyelere falan da yükü taksim eder. 5 kilo buraya 5 kilo 10 kilo 10 kilo koyamıyor 10 kilo bir 5 kilo bir kim yük kayar diyebilir. Bunu ona hadi öme görüyor. Ee, İddan hayvanı iki tarafına bağlanan ilave de Semer'in üstüne konulan yük demektir. Hazreti Ömer'i ne vaad edilen salavat ve rahmeti yani Hazreti Peygamber'e salavat getirmeyi ve onun rahmetini iki tarafa denk yükye benzetiyor. İlave hidayet mümkün ederdi. İşte Hazreti Mevla'na müminlerin hakkar yücüğünü koyunların ağlı adet etmesine benzetiyor. Nasıl koyunlar sabahı ağıldan çıkıp otlar denerlerse, diş güleki de raciun yuvalarına dönüyor. İnsanlar da dünyadan, buyurun. Selamünaleyküm. Selam. İnsanlar da e, yuvalardan çıktılar, öbür taraftan geldiler dünyaya. Buyurun. İnsanlar da yuvalarından çıktılar. Tekrar yuvalarına dönüken yani ruh beden değil burada. Ruh. Ruh. Allah'tan geldi. Bir müddet dünyada misafir kaldı. Tekrar Allah'a rücu ediyor. daha İleride başka şeyler de var. İleride dertlerden. Sürü geri dönünce giderken en önde olan keçi. ...en geride kalır. Şimdi... keçi önde gidiyor denirken... ...en arkadaki bu tepe önde geliyor... Keçi açan, yani... ...muntazam giderse tabii... ...dağın giderse gene keşi... ...öne düşer de... o keçinin iyidir. ...kendi karakteri de İllaki önde gidecek. Yani burada... ...muntazam giderse önde giden keçi ...sürü geri geri gelirken... ...koyun en arkada önde geliyor... ...en ark arkada kalıyor. Anlatabildim mi? Anlamadırsın. Onun gibi surette ileri olanlar, yani görünüşte en önde gidenler ama manada geri kalanlar. Surete değer veren, görünüşe değer verenler, fikre dönen, manaya göre verenlere göre önde gibi görünür ama mana bakımından geri Şimdi de öyle. Siyaseti yüksek oluyorlar. Para söylüyorlar. Önce Barul Çağla çok sesleri çıkar ama manada bir şey, değerler yoktur. İnsanın yönünde sıfırdırlar. Belki de az az derece. Yani diyor burada daha doğrusu surette önde olmayın. Surette arkada olun ama manada önde olun. Fikir bakımından, gönül bakımından, aşk bakımından Önde ol, arkada kalmayın. Suret gelir geçici. Ya param oldur, ya işte sesin çok çıkıyordur. Surette önde görünme, mana bakımından önde ol. Sürü geri dönünce giderken en arkada kalan topa keçi en öneği geçer. Arkadaydı ya. Geri dönüşte önde oluyor. Geri dönüş ve makamı asliye ablet ediş. Yani bizim asıl vatanımıza geri dönüş geldiğimiz yere geri dönüş somutmuş olanları güldürür. Şimdi ölüm e, soğuk görünür. Soğuk görünür. Aslında eve eve dönüştür. Hazreti Mevlana bütün ömrü boyunca onu istemişler. Çünkü orada hürdü. Buradaki ence bağlandı. Vücut kaydına bağlandı. Orada hürdü. Vücut yoktu. Azadeydi her şeyde hürdü. Buraya dünya vücut kaydına bağlandı. Sağa baktı günah, soluna baktı günah. Her şeye tahdikte. Hep Oraya gidişi özledi. Onu söylüyor. Geri dönüş ve makamı as, asliye geldiğimiz yeri geri dönüş. Bizim asıl asli vatanımız orası. Burası diye dedik ya burada hayal alimliyiz. Asli asli vatana dönüş. Asli vatana adet Somutmuş olanları güldürür. Burada canı sıkılanları dönüş. Oraya güldürür. Niye? Yine Allah'a kavuşuyor. Gittiği yere kavuşuyor, geldiği yere kavuşuyor. O yüzden... O yüzden anladın mı yani, e, Somut olanın gülmesi, tek terebatın aslıya dönüş olduğu için. Hatim ı gibi orada hür. Bu huh. açıkta, gayet güzel, Eseri yere gidebiliyor. Ama dünyada öyle değil. Bütün kayıtlara bağlı. Ne ileri gidersin, ne geri gidersin. Yapamazsın bir şey. Orada yürüsün. İş Bu kavim, yani Ehlullah Hazaratı, Veliyullah, bunlar Ehlullah denir. Ehlullah Hazaratı neden topol olup surette geriye kaldılar? İçin iftiharı bırakıp arı kabul ar utanma şey Bunları ile yapmadılar. Yani bunları boş yere yapmadılar. Topol keçiliği Kabul ettiler. Yani sesleri daha az çıktı ama mana bakımından zengindiler. Sürünün dönüşünde topal kişinin öne geçmesi gibi rica sırasında yani geri dönüşte dünyada öbür tabi sırasında da öne geçmek için yaptılar. Dünyada pes sesleri soğukları çıkmadı. Geride kaldılar ama geri dönüşte bir adam Allah'a kavuşmak için en ön safları tuttular. Hacca gidenler içinde kırılmış ve dikenlerden yaralarmış ayaklarıyla yürüyenler bulunur. şimdi değil, her yer orada asfalt, yani şimdi aya, aya diken falan batan yok. Her yer asfalt. Çünkü meşakkatten ferah ve mesaret tarafından gizlice yol vardır. Şimdi insanların olgun hale gelebilmesi için Dünyada azap çekmeleriyle çile çekmeleri lazım. Çile çekmeyen insan olgun olamaz. İndeki çile, çile çek Onun için eee tasavvufun tatbikatı olan tek yerde çile çektirilen insan olgunlaş direkten. Olgun olmayan çile çekmeyen insan olgun olamaz. Şımarıklıkte benlik, benlik vardır onda. Kile çeken insan daima olgunluk insanlara karşı öyle davranır. Kilek ee, insanın hali daha başka Onun için de bizde mesela bizdeki çile müddeti bin bir gündür. Öbürüne kırk gündür. Bir kırk daha, daha kırk gündür böyle. Çağı şu ne aydır? Şimdi meşakkat çekenler şimdi harca diyor ki harca gittin. Eskiden diken da toz toprak içinde de ayağın taşa çarpıyor, kana falan. Bu sana acı veriyor. Bu sana, bak ben Allah için katlanıyorum buna. Değilten kalbinde bir meselet, meselet, neşe. mesed bir rahat yani Ben Allah için çile çekiyorum. Bu zorluklara katlanıyorum. Der ve gönül rahat olur. Vücut acı çekse de gönül rahat olurdu. Ben bunları Allah için yapıyorum diyorken. Şimdi öyle bir şey yok. Çok şükür de. Ha şimdi her meşakkatinin sonu istirahat ve meserriyettir. Kireç çeken insan sonunda gönül huzuruna kavuşur. Gönül huzuruna kavuşur. Nitekim Kur'an'da zorlukta hakikaten bir kolaylık var diye buyurmuştur. Zorluğu çekersin, çekersin, çekersin. Sonradan sen Allah Başka zorluklar karşısında hiç zorlanmazsan o sana kolay gelir. Halbuki başta zorluk çekmeyin insan, daha başka zorlukla karşılaştığı zaman onu çok, çok o kolayla alışmıştır. Zorlukla yıkılar. Halbuki başta zorluk, zoru çeken insan, başka zorlukla karşılaştığı zaman hiç zorlukla kaçınmaz. O ona daha kolay gelir. Cenab-ı Pir'in hacı gidenler arasında kırılmış ayakta gidenler bulunur beytinde. Yani harbe gidemeyen kör için günah yoktur. Topal için de günah yoktur. Hasta için de günah yoktur. Ayet-i kerimesine işaret verdi. Bu şeyi o Kur'an'daki bu ayete e, misal gösteriyorlar. Evli olan Günül günün levhasını Suri ilimleyen yıkamışlardır. Gönül levhası nedir? İçimizdeki kalp, yani kalbimizde duyduğumuz rahatlık, güzellikler. Eğer bu diyor ki veriler, evliler, bu bu gönül Suri ilimlere gönül Suri ilimlere yabancıdır. Yani suyu ilimler dünya ilimleri işte fizikteki, yani koğuşdu, matematikte falan ya verinin bunlardan alakası yoktu. O gönlünü Allah'a bağlamıştır. Onun onun ilmi Allah'tadır. Bu bu ilimlerden onlar hiç alakası olmazlar, hiç alakalı olmaz. Onların ilmi Allah'a bağlamışlardı ve bu buna suyu ilimler, görme ilimler denir. İşte. Is, is, is, ispatı lazımdı, çalışması lazımdı falan filan. Yani bunlar, Gönül'le basın surini yakamışlar da, çünkü o ilimler bu seyr suluk yolunu bilmezler. Şöyle, seyr-i nedir? Allah yoludur. Allah yolu. seyr suluk yolunda, Allah yolunda, bu gibi ilimlere gerek yoktur matematik bir kime fesekmiş, kubukmuş bu bubuk gerek yoktur. Orada gönül ilimleri vardır. Gönül ilimleri. Onun için Beryullah Hazaratı bu gibi ilimleri bir kene bırakılar. Sadece Allah ilmiyle uğraşırlar. Ancak orada bir şey var. Onu da söyleyeyim. Zannettilmesin ki Mevlana burada bizleri ilimden men ve cehle teşvik edece cahillik. Yani Hazreti Mevla'na böyle gönül yoluna düştü derken, ilmi öğrenmeyin demiyor. Yani öyle bir şey yok. Kendisi alim diyeceğim. Başta alim kendisi. Belki Eylullah gönül levhasını ilimden yıkamışlardır demek de onlardan bir çoğunu evvelce okumuş, öğrenmiş ve fakat ahirete faydası olmayan ilimlerle meşgul olmayı artık bırakmış olduktan atıyor. İşte verilik şimdi veriye bakalım. Verilik gerçi bir şanstır. Allah'tan yani insan veri doğar. Son insan veri olmaz. Verilik, fakat bu verilerde de o velayet yerine ulaşamaz. Yani kısmet olduğu halde çalışırlar. Dünya ilimini, dünya işleri uğraşırlar. Dünya işleriyle de Dünya işi uğraşırlar. İlim öğrenirler, para kazancı, evlen geçirmeyecek bir sürü şeyler var. Tamam, o işte öğrenmişlerdir. Artık yaşlar da gelmiştir, bir 70-80'e ulaşmıştır. Ve artık bu Suri, Suri ilimleri yani dünya ilimlerine pek gerek kalmamıştır. Öbür ilimlere ağırlık verirler. Ve tabii çok renkli aslında. Biliyorsunuz 8-9 tane mertebe vardı büyük görünen. Bunların aslında binlerce mertebe var. En sona gider, neyse işte Fenerife ile Fenerife, bilat Cene varır. Artık buradaki dünya ilimleriyle bir rafızlık kalmamıştır. Bunları bırakırlar. Tamamen onu Allah'a, Allah ilmine düşerler. Orayla meşgul olurlar. Dünya ilimlerinin artık onlarla bir alakası yoktur. Bitirmişlerdir. Zamanı yapmışlardır. Mesela kadı olmuştur, memnun olmuştur. Mesela Hazreti Mevlana, alimdi, Fet, fetva veriydi, ee, kadı olanlar var, hatta kral olanlar var. Kral, mesela, İbrahim Ethem, kraldı ama bir dünya görüyor, kendisi bırakıyor, öyle veriyor. Ve kral olarak da ölseydi, bugün adı bile almayacaktı belki ama... İbrahim kapı çaldı. Evet. Buyurun. İbrahim etem bugün kral orta, alamaz, veli ortağımız. Ve ethemiye diyetlerini bir tarikata saygıdır. İbrahim Ethem. kızım, yer var. Hz. İbrahim Erdem'in Kral kalsaydı tarihte bir yer bırakır yer bırakmayacaktı. Ama İbrahim Erdem veriyor olduğu için bugüne kadar gelmiştir. Artık e, Suri ilimlerin o ve, o mertebeye gelmiş insanlarda bir lüzumu yoktur. <gülüyor> Bu yol için Aslı Allah tarafından olan bir ilim lazımdır. Seyri sürüfte Allah'ın vaziyette ilimlerden olması lazımdır. Çünkü her feri aslına yol gösterir, kılavuzluk eder. Her zerresi onun aslına yol gösterir ve o yolda olanlara kılavuzluk eder. Şurada fer olacaktı. verim bakayım be. Seksen sekiz otuz. ya. Neyse belli zaten. Belli belli. Tamam. Aydınlık. yukarı yazmışız. Karı artmak, aydınlık, gözün. He. Aydınlık. Onun her noktası, her peri insanlara yol gözü. Aydınlık bir yoldur. <gülüyor> Her kanat geniş bir deniz üstünde nasıl uçabilir? Allah ilmi olmalı ki insanı Allah'a götürsün. Burada yine e, bizler için konuşuyor. Herkes kendi kararınca yol alır. E, küçük bir insan yani bedenen küçükleri fiksen olsun ben olsam büyük işler yapamaz diyor ki burada sahibini yükselttiği için Mevlana ilimleri Kanada Serusülük'u de bir denize benzetiyor. Serusülük denizinde ancak bu ilimlerde e, yol almış insanlar e, gidebilirler, arkada kalmış insanlar gidemezler. Mesafe katetişçe yoldan zorlaşır. Az e, az eğitim görmüş insan yolda kalır, yapamaz. Ve şunu söyleyeceğim. söyleyeyim, bir serçe okyanusları açamaz, yani da büyük bir deniz açamaz. Mesela bileme bir serçe adamından buradan gidemez ama bir kartal gider. Knot, kartalın kanatları büyüktür, süzülüp gider. Ama serçe küçük karakteriyle efendim ee, anamurdan krupsa gidemez. Niye? Deniz aşamaz. Taakati yoktur. İşte bilgisi, ilmi olmayan bir insan da büyük meselelerle uğraşamaz. Büyük mertebelere çıkamaz. Evet serçeinde de kartalın da kanadı vardır fakat serçe kanadı bir denizi aşamaz. Onun gibi her ilim de ancak Mevzuna göre bir kanat olabilir. Onun içindeki bu mevzuda ancak Allah ilmi bize yol gösterir. Allah ilmini e, talim etmeyin insan, insanlar bize kılavuzluk edemezler. Boşuna uğraşırız. O halde sonunda kalpten temizlenmesi lazım gelen bir ilmi bir adama için öğretiyorsun. Boşu öğretiyorsun yol aşamayacak insana, o yani küçük bir insana Allah ilmini, yani daha doğrusu o o ilmi öğrenemeyecek olan bir insana boşuna Allah ilmini öğretiyorsun. Burada da bir şey daha meydana çıkıyor. Bu yolu ancak nasip edenlere Allah zaten veliler öyle doğarlar. Vazifeli doğarlar. Peygamberler, sonradan peygamber olmazlar. Peygamber doğarlar. Allah onları peygamber olacak diye e, yetiştirir. Bakın Hazreti Peygamber e, daha doğmadan babasını kaybetti. Dört yaşında anasını hep el yandı. El yandı, yandı, bir de bir ananın, babanın göstereceği şefkati, bir amca, da teyze. Tabii ki ne kadar gösterse de yabancı kalır. Onların yanında büyüdü. Çobanlık etti. Bahçıvanlık etti. Hayatın bütün çilesini çekti. Hayvanlarla uğraştı, nebatlarla uğraştı. Tabiatla uğraştı, yabancılarla uğraştı. Kırk yaşında peygamberi görecek. Zaten, zaten peygamber doğdu. peygamberlik verecek ama Allah ona yetiştirdi. Çobanlık etti. Bahçıvanlık etti. Tüccarlık etti. Her tür insanla karşılaştı. Ama... Peygamberinden de bir nebse, yani peygamber olmadı o zaman da sıfatında, sıfatlar var düzenden, ondan da bir nebse fedakarlık vermedi. Ona Muhammed'in emin düşmanları bile sabahleyip ona harbi ediyorlar. Akşam malı ona teslim ediyorlar. Benim malıma sahip çıkıyor. Ben. Bu kadar emin. Peygamberlerde o şey hayat tarzı içinde iyi yetiştiler. Çile çektiler pek olmazsa peygamber oldular, durdu ya peygamber olmadılar. Onlar peygamber doğdu ama peygamber sonradan beri de o, o zaman kadar da tatbiki o zaman eğitimi yaptılar. Hayatın içerisinde çektiler. Hz Peygamber'in bir saniye hayatını ilk yaşamak istemem. Zor. Yani burada e, bu, işe, e, bu işi kaldıramayacak insana bu Allah ilmi niye veriyorsun? Diyor ki boşluyan zaman kaybetti. Ey Salik Salih bu yolun yolcusu. Bu alemde öne geçmeye heves etme ve toparlayıp gerek kal ki Allah'a yücüğü zamanında önde bulunasın. Çok fazla ilerleme sen bir dert açarsan, arkada kal, Allah daha, daha çabuk, dönüş yolunda Allah'a daha çabuk kavuşursun. Diyor. Ey zarif kimse, geride gibi görünen ilerilerden ol. Nitekim taze meyve ağaçtan evveldir. da çok güzel bir anlaşma var. Ey Herkesin arkadadır. Ama fikir bakın en önde bulun. Fikir bakın en en önünde bulun. Nitekim taze meyve ağaçtan evveldir. Biz ağacı niye niye dikeriz? Meyvesi almak için. Su çiftliğiniz ağaç Meyvesi almak için. Demek ki meyve fikri başta birinci gelir. Ağaç fikri daha sonra gelir. Meyveyi almak için ağaç. Ağaç dikeriz. Ağacı diktikten sonra meyveyi almak. Bir de meyve almak için ağaçlık. Yani birinci fikir meyve almak. İkincisi de o meyve almak için ağaç, ağaç etmek lazım. Burada uzun bir tafsirat var. Peygamber Efendimiz biz zaman itibariyle sona kalmışız. Evet. Bunca peygamberlerden sonra Hazreti Adem kaç bin sene Evet o en sona kaldı. Ama ilk da odadır. Ruh olaraktan ilk yaratı Hazreti Peygamber'dir. Ama Peygamber de en son gelenidir. Sona kaldı. Niye? Allah'a daha yakın olmak için. Fakat manevi mevki mertebe itibariyle en öne geçenlerden olmuşuz diyor. Buyurmuştur. Fakat Evet. Zat-ı Akdes-i Nebi'yi, bu yüksek zat, Hazreti Peygamber yüksek pekizap olan, peygamberlerin en sonu olmakla beraber kur ilahide ilahi, Allah'a yakınlık bakımından en ileri gitmiş olandır. Yani ha, ha, Hatem-ül Enbiya, Hatem-ül peygamberlerin sonuncusu demektir. Fakat resullerin en efteridir. En tercih edilir. En en faydasıdır. Bir de Resul var. Nebi Resul. İkisi de peygamberdir ama Resuller şeriat sahibi. Kitap sahibi peygamberlerdir. Nebiler bu kitap sahibi olanların getirdiği şeriatları tatbik ederler. Kendileri yeni şeriat getirmezler. Ama Resuller Hazreti İsa, Hazreti Davut, Hazreti Muhammed ve diğer İdris sayfa, sayfa gelenler var. Bunlar hep kitap sahibi, şeriat sahibi peygamberlerdir. Ondan sonra gelenler e, ta yeni bir cesur gelene kadar onun şeriatını takdik ederler. En afiyetleri, kendisi öyle olduğu gibi ümmeti Muhammed de Halül Ümem Hayr-ı ümmetdir. Ümmet, baksana, şunun yazı Ümmet. Ümmetin en haylisi. Ümmetin en haylisi, evet. Ümmetin en haylisi'dir. Yani ümmetlerin en hayrısıdır. ha Şimdi Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Biz mi daha kıymetliyiz? Yoksa senden çok sonra gelecek olanlarım daha kıymetli diye soruyorlar. Diyor ki onlar daha kıymetli. Diler ortada biz sürdürüyoruz. Niye onlara kıymet olsun yani Siz beni gördünüz, bana inanmakta biraz zor şekliniz, ama onlar beni görmede in, in, inanacaklardı, inananlara. Onun için onlar da ettirdir diyor. Yani biz, bizim burada şansımız var. Peygamberi görenlerden daha şanslıyız. Onun için görmedim, inandık ona. E, tabii onu görme avantajı başka da. Orada da onlar kıskanıyoruz fakat Bakanlık ile alanda birsiniz. Tezim burada da yani az önce dediğiniz gibi geride olup da aslında ileride olanlardan mı oluyorsunuz? Evet, evet. evet. Bu oh. ha, kendisi öyle olduğu gibi ümmette mevhumesi de yani o e, ümmeti de halül önüm. Yani ümmetlerin en haynısıdır. Bu son gibi görünüşte beraber ilk oluş meyve çekirdeğinin dikilmesiyle bakın şimdi gene şey şeye döndü. Meyve çekirdeğinin dikilmesiyle ağacın yetişmesine ve yemiş vermesine benzer. Görünüşte ağaç evvel meyve soru ağaca olmazsa meyve olur mu? Kutluğuna göre ağaç önde ama Maksat meyve olduğu için meyve başta ağaç arkadadır. Aynı peygamberler gibi. Vaka ağacın meyvesi sonradan vücuda gelir. Fakat ağaçtan maksat, maksut olan yemiş olduğu için o evveldir. Meyve dahi evveldir. Ey Salik sende melekler gibi ilmelana e, de ki Yardımcı olsun Suret Suret Bakara'da Buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak meleklere Ben arz üzerinde Bana halife olacak Birini yaratacağım Haberini vermiş Melekler diyor ki Ya Rabbi orada fesat çıkaracak ve Kan dökecek bir mahluk mu yaratacaksın biz seni hamdine tesbih ve taklis ediyoruz demişler. Meleklerin vazifesi Allah'tan gelecek emirleri yerine getirmek, ona hamd etmek, bu şekilde onu taklis etmek ve onu zikretmek. Meleklerin vazifesi bu. Fakat demişlerdi ve Allah'tan ben sizin bilmediğiniz şeyi bilirim cevabını almışlardır sonra Adem aleyhisselam yaratıldı ve ona bütün mahlukat ve eşyanın isimleri öğretildi yani mahlukat ve eşya bütün kâinat öğretildi çünkü ona burada daha evlilik haberi edilmiş ona esma öğretildi Esma-ül bütün bir kâinatdır Hatta ki Esma Yüze Kâinat'ın te tecellisi olan Esma Yüze bütün kâinattır. Sonra o eşya meleklere gösterip bana halife müstahak olduğum itnasında Sadık İse'nin şunun isimlerini bana haber veriniz. Hani ben Yeni bir mahluk yaratacağım dedi Bana karşı çıktı ama bir bakalım bunları yani Melek de burada onları bilmediği için Sustular Ve Allah'a dedi ki Ya Rabbi seni Tenzih ve takdir ederiz yani Biz kusur ettik taziyede Biz Bizi öğretmiş olduklarından başka bir şey Bilemeyiz Hakikat ve hakim olan Sensin dediler Sonra Hazreti Adem'e o eşyanın isimlerini meleklere haber vermesi için emir oldu. Allah, hadi Adem'e dedi ki, hadi git meleklere, benim sana öğrettiklerini söyle dedi. Hadi o da gitti, meleklere bunu söyledi. Bunun üzerine hak subhane müs o büyük Allah meleklere, ben size göklerin ve yerin kaybını bilinmeyen bilinmeyen şeylerini ve sizi israr ettiğiniz ve gizlediğinizi bilirim demedi, demedi mi? Yani ben sizin bilmediği her şeyi bilirim. Demedim ben size. Dedi ve onlara Adem'e secde etmelerini emredi. Çünkü Adem diyorlar. Ademiyet. insanlık melekiyetten daha üstündür. Melekler sadece Allah'ın verdiği emirler yapar onu tesbih ederler, dua ederler ve ne izlemel yaparak, bir karşı fikir söylemekleri bir şey yoktur. Abi insan, Allah insanlara kendisi akıl akıl, akıl verdi, aklı cüz verdi. Aklı cüz verdi. Ee, yani şeytan da koydu, içine şeytan da koydu. İnsanlarda da e, akıl da var, fikirde var, konuşmak da var. Meleklerde bu yok. Meleklerde bir iş yapmak gibi bir tercih yok, irade yok. Meleklerde bunlar yok. Ona sadece Allah'ın verdiklerini yerine getirirler. Başka bir şey yapmazlar. Tabii ki insan böyle değil. İnsan düşünür, düşündüğünü yapar. O bir iradesi vardır. E, melekler bunlardan aridir, yapamazlar. Onun için insanlar. Ee, meleklerden daha üstündürler. Ee, zaten melekleri de Hazreti Adem'e secde etmişlerdir. Hazreti Adem'in üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Ben söyle değil mi? İşte Hazreti Mevla'na bu vakaya telmih ne benzetmekten diyor ki bir bir salik için ilim davasında bulunmak diye aciz bir noktada itiraf etmek lazım diyeğini işaret ediyor. İlahi irfan hususunda Rabbani bir talimle bütün nebilere, alem olan Resulullah Efendimiz ilahi bak şimdi hadi Peygamber'in Allah'a olan itabı. İlahi seni tenzih ve taksiz ederim biz seni sana layık olan bir manifetle tanıyamadık. Allah, Hazreti Peygamber Allah'tan özür diliyor. Ben seni tanıyamadım ki. Olduğun gibi tanıyamadım. Necip ümmetinin yüksek âlimleri de bilmedikleri itiraftan çekinmemişlerdi. Hazreti Peygamber bunu söyledi, söylediğine göre, Hazreti Peygamber'in âlim olan ümmeti de, Aynı şeyi bilmediklerini söylemişlerdir. Burada bir hikaye anlatıyor. Hikaye diyor ki de olmuş vazgeç. Harun'un Şeyhülislam'ı bulunan İmam, İmam Ebu Yusuf bir gün Halife'ye bir mesele sormuş Harun için. Kendi şeyine bir e, zaman Şeyhülislamı yani en büyük din alimine sormuş. Ebu Yusuf bilmiyorum demiş. Harun'un mabeyincisi Mabeyin hükümdarların akıl danıştığı kimse. E, sarayda da haremle selamlık arasında bir yerde otururlar. Biliyorsunuz sarayda harem ayrı, selamlık ayrıdır. Burada ikisi ortaya haremle selamlık arasında vasıta olurlar. İki şeyin. Yes. şeyin arası. Evet. İki şeyin arasında. Ya Ebe Yusuf Emirli mühimmülerin, bu mühimmülerin emirinin faziletine sana e, bu kadar maaş ve tahsilat veriyorlar. Ona karşı bilmiyorum demeye utanmıyor musun? Demiş. Ya sen bugün Şehiristan'sın. En yüksek din makamındasın. Sana bir mesele sordu. Bunu bilmiyorsun buna. Neye cevap vermiyorsun? Dedi. Bilmiyorsunuz. O da demiş ki Ebu Yusuf da evli müminin bana verdikleri ilmime göredir. Benim bildiğime göre, benim maaşım benim bilgime göre cehlime göre verecek olsaydı, benim cahilliğime göre maaş verseydi bana onun hazinesi kafi gelmezdi. İşte, hakiki peygamber ümmetini, alimleri böyle. Bilmediklerini söylerler. Bilmiyorum benim bildiğime göre bana maaş veriyor. E, bilmediğime göre maaş verseydir de çok, çok çok çok üstünde. Yani benim bilmediklerim bildiklerimden daha çok diyebilmişlerdir. Keza İmam Gazali gibi bir anname. İmam Gazali da tesvip orasında bir dönemiştir. Büyük alimlerin en büyüğü demek, yükseği demektir. Alama, bilgili. Bildiklerime, nis bildiklerime nispetle bilmediklerimi ayaklarımın altına alabilseydim, başım göklerine değerdi. <gülüyor> İmam Kazade Bey'e söylüyor. Türkiye'nin bugünkü din karakterini o, o çizmiştir. Bazarı çizmiştir. Eğer bu sülük mektebinde yani seri okutulan yerlerde yani tekkelerde daha doğrusu eğer bu sülük mektebinde hecelemeyi bilmezsen yahut bildiklerini unutacak olursan Hz. Ahmet Aleyhisselam gibi akıl ve zeka kanatları ile uçarsın. Ters bir günahsız. Ahmet bizim peygamberimiz. Ahmet de bir ismi. Ahmet-i Muhammed. Değil mi? Ahmet, Şeyh evet, Sen Ahmet-i Mahmud-i Ahmet. efendim. Cenab-ı Peygamber ümmüydü. Ümmü Okuma yazmış yazması olmayan alim ama çok özel. Her ümi öyle değil. Çok çok özel bir ümi Hazreti Peygamber. Yani okumuş yazmış değildi. Fakat ilahi talim ve akıl, zeka kanatlarıyla yükselmiştir. Bağdat'te ruhi meşhur Kirkevi bendinde der ki, unutup bir şiir bu. Unutup bildiğini arif isen nadan e, ol. Nadan'a bakar mısın? Nadan, bilin canım Unutup bildiğini arif isen cahil oluyor. Ama bizim maddette ne ilim ve ne de âlim isterler. Yani bu vahdet ilminde Allah ilminde ee, şey yapılan gerek yoktur. İlme, alime gerek yoktur. Gönül adamı lazımdır. Vahdet ilminde ...gönül adamı lazımdır. Allah'ın e, alim ben çeker kendim kenar çekerim ve alim falan öyle şey yok. Balıkta mı o şey at, atlayacaksın. Derler ki Nasrettin Hoca'ya bir alim gelmiş. Sana kırk soracağım tek kelime ile cevap verebilir misin?' diyor sonra Kırk tane soru soracak bu kırk, kırk tane sualın cevabı bir tek kelime. ona ''Hay hay'' demiş tabi. ''Münasretin Hoca'' Alim sorularını su sorup bitirince hoca ''Bilmiyorum'' demiş. ''En kestirme yok'' ''Bilmiyorum'' diyerek bahsi kazanmış. Bazı yerlerde bilmemek, bilmekten ziyade muvaffakiyet kazandırır. Kureyş müşriklerinden Medine hahamlarına adam gönderip Hz. Peygamber'e sorma üzere sual istemişlerdi. Göğe koca peygamberi imtihan edeceğiz. Hahamlar ona Zülkarney'in kıssasını, asabı keyfi ve ruhun hakikatini sorun. İkisine cevap verir de üçüncüsünü bahsetmezse peygamberdir demişlerdir. Sordular iki suale Kur'an'da mufassal cevaplar verildi. Üçüncüsü için de ey, ey, ey, ey Habibim ruh Rabbimin emrindedir de. Şimdi Kur'an'da ruh ona sade o vardır. Ruh Rabbimin emrimdedir. Şuradan bahsetmez. De, vurularak izahat verilmedi. Şu izahat edilmişti Resulullah'ın nübüvvetine Yahudilerce delil oldu. Çünkü ona cevap vermiyor. Ruhu bilmiyor. Bölütilmedi ruh. Ruhu hiç kimse bilmez. Çünkü Tevrat'ta da ruhtan bahsedilmemişti. Eğer memleketlerinde, memleketlerde meşhur değilsen, Merak etme, kaybolmazsın. Doğru, en iyi bilen Allah'dır. Şöhretin afet olduğu bir hadisi şerifte beyan bulunmuştur. Onun için ehlullahın çoğu, o afetten kurtulmak zorunda değil ya, ihtiyar etmişlerdir. Şimdi, veriyorlar, çok şey sorulmaz. Cevap vermezler. Zaten onlar soracağın şey, ya kendi derdindir, ya da sırlar, Allah'ın sonra soracaksın. O alan sırrı verilmez. E söylerse dahi kendisi de iyi pek iyi sayılmaz. Söylemezler. Sırlanırlar. Söylemezler. Pek böyle yeni elbiseler falan da gezmezler. Çaput işine gezerler ki bize kimse gelmesin diyerekten, bize kimse değer vermesin diyerekten. Ama vazifeleri başkadır. Vazifeleri yaparlar. Ama kimse bize gerdi soru sormasını derken de pek öyle almış yanı gezmezler. Sır sahibidirler. Konuşmak istemezler. Şöhretin afet olduğu bir hadisi şerifte beyren bulunmuştur. Onun için ehlullahın çoğu o afetten kurtulmak masadıyla gizlenmeyi ihbar etmişlerdir. Hazreti Nev'larına bu gizlenmeyi tabii görüyor ve onu istwa için bir misal irade ediyor ki altın hazinesini bilinmeyen bir yerlere gizlerler. E, Hazinere böyle yani tapatan e, katlarda, falan değil, gider bir yerlere dubarlı duvarlı altını saklamak öyle. Hazine zaten hazine, o bir anlarda aranır. Evlerde hazine aranmaz. Hazineyi hiç bilinen yere koyarlar mı? Bunun gibi kurtulmanın da hastalık ve meşakkatlerde gizlenmesi buna benzer. Definelerin eksterya harabelerde bulunduğunu, oralarda herkesin nazarından saklandığı gibi Maneviyat hazinesi olan evli çoğu da eski püskü libaslar yani elbiseler içinde ve Fak-ı Zare suretinde gizlenmişlerdir. Allah Celle Celaluhu benim velilerim benim kubbelerim altındadır. Saklanmıştır işte İşte kubbe, cami kubbesi değil. Kubbe onun hali üstündeki kötü pis elbiseler, aşk gezerler falan böyle ona ki, kimse onun veli olduğunu bilmez, anlamaz. Ve hatta burada havadadır. Kimse yana yanaşmaz, korkarlar. Böyle böyle Allah ediyorlar ha saklar. Halkın tanış etmesin, etmesin diye Allah Allah onları bu şeriat saklar. Onun veli olduğu bilemezsin. Şey Kahretme plasında ne o? Skoti şey, mi? Skoti Skut? dede. Skoti dede. Ha. Üzerini bittere kalmış. Ama kudur. Kudur. Buna da hatere çok müşkül şüpheler gelir. Lakin iyi bir binek hayvanı kösteklerini koparır. Zeki bir salik de kendisini ayak bağı olacak o müşkülleri defeder. eder. bir bir beyt yukarıda hazineyi bilinen bir yere koymazlar demişti. Buna karşı hatıra bir müşkül gelir ki gelir ve hazineleri bazen bilinen yerlere konur. Mesela devlet mevzenleri bankalar vesaire gibi hususuyla embiya ve civarı evliya malum ve mağruftur. dinler Diye itiraz edilebilir. Cevap verir ki, enbiya halk, halkı davetle mükelleftir. Peygamberler halkı davet ederler. Kendi dinlerine davet ederler ve onlar bir takım şeyler göstermek harikulade haller göstermek Şerabet. Keramet değil. Mucizeler. Mucizeler göstermek zorundadırlar peygamberler. Çünkü halkı kendilerine inandırmak zorundadırlar. En azından Hazreti Peygamber pek çok mucizeler göstermişleri. Miraj. Efendim bir avuç hurmayla bir orduyu doyurmak. Bir matralda bir orduyu sulamak. Bunun gibi şey, mucize vardır. Efendim o fakat e, veliler e, harikada haller kârametler göstermek zorunda değillerdir. Bir veliye inanmayabilirsin. Bir günah yoktur. Ama bir peygamber inanmamak kafirliktir. <gülüyor> Onun için peygamberler harikada halleri gösterirler. E, veliler gösterirler mi göstermezler. Mecbur değildiler. Davet edecek zatın maruf olması lazımdır. Enbiya'dan sonra onlara varis olan kibari evliya da halkı inşaat memurdur. Evliyalar da halkı inşaat ederler ama e, yani illaki zorla çağırmazlar. Zaten de zorla çağırmazlar. Ona tebliğ ederler. Onların da maruf olması icap eder. İşte akil ve zeki bir salih buna benzer şekilde hatırına gelen vesveseyi def edebilir. Bu biraz zayıf Dört bir şey fırtına. kaç oluyor? 2. 4 bırakalım. Kaç var? Burda bırakalım bunu. 88 41. 88 41'de kaldı. Kaçta başlamıştı? Bugün birinci ders uzun sürdü. 88-19, 88-41 değil mi? 80, 80, 80. Tamam var. Şimdiki bu, buradaki de eski dersin devamı gibiydi. Çok zor bir şeydi Anaştırma şey var çok çoktan burada? Var mı anaştırma bir şey? Bugün daha önce birinci ders tutukları çok çok sürdü de herhalde hani onun yanında daha şey diyorlar. Belki de. He? Tasavvuf yazıyor şimdi. Evet, evet. E, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Her dönemde yaşayan evliya sayısı belli midir? Belli. Evliya, evliya Sayısı belidir. Üst röportedeki e, belidir. Bunu hepsi bir vazifesi vardır. Yani işte bir class vardır, sonra e, üçleri vardır, yediler vardır, otuz, e, otuz şey vardır, e, dört yüzler vardır, Böyle bin binler vardır. Bunu sayısı belidir. Birisi bir, vefat ettiği zaman <gülüyor> arkadan birisi oraya gelir, hepsi yanında. en sonunda da halktan birisi gelir, binlere girer. Onun sayısı belidir ve hiç sayısı değişmez. Biz yani bilemeyiz değil mi evliya Allah ona işte diyor ki bu evliler benim ben, ben, ben, ben, ben, kutbelerim altında diyor saklı. Sokakta bile rastlayabilirsin hesabı evliyaya yani ama yani o kendi bilmiyor bile olabilir. Tabii bazı evliyalar ters hareket ederler. seni tahrik eder kızları da falan hani bazı onu da yaparlar yani dedeciğim alan bilmez ama onlar birbirlerini bilirler. Onlar kendi aranı bilirler onlardan işte en üsttekiyle en alttaki bilir birbirini de. Ee, fakat avam bilmez. Her devrin evliyası aynıdır, hiç değişmez. Her devrin ev ev evliyası? Sayısı aynıdır. Sayısı aynıdır. Değişmez. Bütün dönemlerin e, evliyası Abdülkadir Bilal Hazretleri değil mi? Hazretleri? Okay güzel zamanlar. Atatürk Azam. Gawsızazam. Her devrin gawsı vardır tabii. O çok meşhur olmuş. Anne yani şimdi, oh, şimdi de gaws var. Şimdi de gaws var. Şimdi de var. Tabii. Hatta işte geçen sene Konya ya gittik. Sen var evet. mıydın Konya'da? Yoktum. Yoktum kardeşim. Kimani sen gittin yine mi? Orada gördük işte şeyin geçen devrinin kutlunu. Köye gittik de ziyaret ettik. Ladikli Ahmet evet, Ağa. Ladikli Ahmet Ağa, Ladikli Ahmet Ağa bir, birisi gariban bir insanmış. Ee, birinci yan hani Filistin çepesine çarpışırken dört beş gün aç aç kalmışlar. Derken savaşın biraz e, hafiflediği bir zaman çorba. Yani bir kuru ekmek dağıtmışlar. Çorba da sadece çorba. Ee, herkes onu kapışıp yemeyip bakmışlar. Bir tane bir köpek dört tane yavrusuyla çıka gelmiş. Yüzüne bakıyor böyle. O da dayanamıyor. Ee, kendi yeri köpeğe veriyor. O gece kendisine kanset veriyor. Kinnik, kendi kendi ifadesi. Böyle biz hani gittik vefat etti de kapıyı ziyaret ettik. Onu çok şeyle söylerler bizim, bizim hoca falan. Hatta bize hoca anlatmış. ikinci an harbinde e, Almanların artık Türkiye'ye saldıracakları bir an, Bulgar kralı Boris Zikittir'e çağırıyor. Ne konuşuyorlarsa konuşuyor. Boris Tayyayla geri gelirken yolda uçakta hançeri öldürülüyor. O Boris'ten başka kimse geçmedi. İleride pilotlar var. Başka kimse adam. İniyor Boris ölmüş. Kim öldü, kimi? Pilotlar tabii zanatı anlıyor falan. Yok ya bizi. Görmüyoruz, öldü falan. Sonradan diyor ki, orada o Boris'i ben öldürdüm diyor. Kendisi tayyemken kendisi. Yani istediği anda hissediyor. Yerde görünebiliyor. Ben öldürdüm diyor. Bizi hocaya anlat. Bana hocaya onu o terse verdi. Benim diyor. Çünkü o gün Hitler Türkiye saldıracaktı. Boris Bulgar mevsiminde harp ile ve Hitler Türkiye saldıracaktı. Hiç. Bu onun adam verileri gizlidir. Peki bu ben, veriler onlar da doğuştan mı velidir, yoksa doğuştan mı veliler velilerde, Kızım şimdi yoksa... bakın, dedim ya, üst rüpler öyledir. Zaten alt rüplerin beşinci kademeye kadar geldiler, mutmainne. Beşinci kademeye gelirler orada bırakılır. Ondan sonrakiler şeyde rol alır, idareler rol alır. Kadri'de şu anda yaşayan Evliya tanıyor musunuz? Efendim? Şu anda yaşayan Evliya biliyor musunuz? Anlıyor. Yoksa bir söylemek sohbet. istemeyebilirsiniz tabii ki. De. Müsautiyet derti Tabii yani söylemek <gülüyor> istemeyebilirsiniz ama biliyor musunuz? Evet veya her şekilde. Bir gazeteci elası mı sordu? Gazeteci gibi sordu <gülüyor> bir söz Serkan. Şu var, <gülüyor> sözü olanlar çok. Tokalkta da geziyorlar. Ben şuyum, ben buyum diyen çok. Yok öyle değil. Ama de. hakikaten yani. soru. Dedecim ben bir şey sorabilir miyim? Peki Gauss her zaman değişik milletlerden olabiliyor değil mi? Hı? Yani yeryüzünde bir tane Gauss oluyor ve o değişik milletlerden mi oluyor yoksa? Milliyet de dinden. Sadece, de Çünkü sadece bu, İslam'dan. Çünkü bu, bu inanç sadece bizden var. Ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö. Evet onun için merak ettim. Sadece, şey. sadece, şey. sadece şey. İslam'dan. Milliyet farkı olmuyor mesela. İllaki Türk olması şart değil, İslam olup da, milliyet farkı yok. Ya. Hatta e, en alt kademeye girme için Müslüman olması da şart değil. En çok, Mesela bir papaz çok çalışmış şarap iman edilmiş. Gece gündüz şarap iman edilmiş Şu papaz, onu, onu getirmişler. Ama orada hemen Mü Mü Mü Müslüman olmuş. Hani gayret çalışmak falan şerimle şerim. Yani, i̇laki Müslüman şart. Yani Müslümanlar oluyor ilaki. Zaten Müslüman kendisi oluyor değil mi? Yani görüş ona göre. E, tabii o zaten Barmenler'e zaten sadık. E, eskiden gördüm bunlardan. Şimdikini bilmem de eski, eskiden gördüm bunlardan. Gördüm. Hatta bir sene ben kavga geçecektim, gergamdık yaman dedi bırak. Mütat Bahar Hazretleri'ni sana. O gün e, Bahari'ye Mevlu boşaltıyoruz, türbeyi. Ta, üzüntüyüz, ondan dedi, görücü yaparken deri falan. Tabi pembe meymerden yapılmış çıktı içinden. Hepsini koyduk torbada, götürüş, şimdi yerini defnet dedi. Üzüntülüyüz. Benim bir uçaki tanıdığım var amca. O da bunu oğlum diye. O gün dedi gel şeye Eyüp Sultan'a bir ekin namazına beraber sen söyleyeceklerim vardı. Peki dedim. De, tabii üzüntülüyüm. Gittik o Eyüp Sultan Can ön sağ ön dibinde bir yer bulduk oturduk. Şimdi adam biri minbere sırtını dayamış. Baca baca bir ak bir her <Gülüyor> <kitap>, Kur'an <gülüyor> tam da adamın çattı yani. <gülüyor> Kardeşim Arabi bir dedi. Amcım oturdu dedi pis pis komünist dedi oturuyor Bana komünist dedi afet bana tezemek derdi. On ne? Olay yol gösterici manasını çok yani anladığım manada değil yol gösterici manasını hala halam kullanılır. Efendim, öyle oturdu falan. Yeni içmiyor. Yani, Çaktı mı? Belki şu anda. Ağzına kır, günler falan. Deli deli de hadi, deli de derlerdi ya. Yine oturdu falan. Dedi, deli de otur dedi. Falan. Neyse... Falan. Adam kalktı. kalktı. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Namaz kalıyordu. İmam hiç dua falan etmeden selam verdi. Kalktı gitti. Cemaatinin arkasından gitti. Amca ne oluyor bu adama? <gülüyor> gitti falan. <gülüyor> Kalk güzüle gidelim dedi. O da gitti. İmam o zaman görmediğim şey bir dua, bir dua, bir dua. Allah yarım saat dua etti. Şu aklına gelmek dualar. Yetti, or orada Amin'le Mert'in bıktım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o da gitti. Amca bu nedir bu duvar? Ulan pes hemen. Dövecen adam vardı dedi. Ha dedim. O da, da Hızırlı dedi. <gülüyor> Amca niye söylemedi ki? <gülüyor> i̇ş başımıza, iş, iş, iş, iş acırıklı başımıza. O da Hızırlı dedi. Yapalım mı? Peki niye söyledi? Ee, söyledi adamın lakası paşap sığına şey yapsın, adam yırtılmam dedi. Hak konuyor. Hezret Anna gider peşine yapmayık yapabilir bırakmaz ona dedi. Onun için hani bahası böyle değildi biliyor. O diyor o adam bir illerdendi, biçimli bir amca dedi, bunların yerlilerdendi. Şimdi sen bak sen sen ilkedi 7 Geleceği okur. Bir gün söyledim de dedim, ne oca bu Türkiye'nin alem, 80'den sonra burpataçın çal oynasın dedi. dedi. <gülüyor> 80'den sonra burpataçın çal oynasın dedi. Arkadaşlar 80'den sonra Türkiye'nin görüyorsunuz. Kıbrıs'ı sordun, Kıbrıs bizim olmayacak dedi. <gülüyor> hani mağlup biliyorsunuz. Yani onun bildiği için vefat ettiği için yani, söyleyebiliyorum, göster söylemezdim ama vefat ettiği için söyleyebiliyorum. 1976'da vefat etti. Öğrenci de bildi zaten. Ee, kızı Leyla şimdi geçen bir yıl öldü. Kızı Leyla onun can can can yolda şeydi küçük kızı. Hep onu anlatırdı. O da bize bazen anlatırdı şeyi, kimse tırdı. Ee, Bir sormuş öleceğinin yakınsa biliyor da öleceğiz zamanı. Ben o zaman burada yoktu. Amerika'ya gitmiştim. Babac Amerika'da demiş. Kızım vakit geldi ama onu onu dönüp bekli, bekleyeceğim demiş. Onu bekleyeceğim demiş. Ben geldim eve gelir gelmez hemen onu gittim gene. Baktım haline ziyade. Yolcu. Niye geldin ki? Dedi. Amca ziyarete gel dedim. İyi yaptın dedi. Bugün gidiyor, de yarın, yarın gelirsin dedi. Bir hata kaldım, döndüm, gittim. Ert akşam telefon ettiler. Yolcu. Öyle devam var şimdi. içinde. İstiklal Arabi'de bunu yakalamışlar Yunanlılar, Manisa'lıydı. Yunanistan'a böyle Türk örgüsüne bir kampa götürdü orada. Gece Yunan <ın> ordusu için elini, kolunu salıya sıra çektim, geldim dedi. Vapura atmış, Selenek'e de İzmir'e gelmiş. Çok açık bir adamdı. Yani dedi, yani, çok rahat dedi. Çok rahat öyle kaç köşte yani, bir ne var bir ne misin? Sinemaya gidin derdi. Yani rint rint meşhur bir adamdi. Gayet iyi iyi de. Keke günler alakası yoktu tepki. Hep açık bir adamdı. Pek açık adamdı. Beş vakit, çok sıkı kullandı ama fikirle bakımına çok açıktı. Şey, Şimdilikler gibi bir değildi. Hayvanlarla mı konuşuyordu? Diyeceğim? Hayvanlarla mı konuşuyordu? He. Cinlerle konuşuyordu. Hayvanlarla konuşuyordu. Bir gün başına sırtına bir kirli almış geldi. Tüttülük ıskırtında. <gülüyor> ben o zaman havameyden çalıştım. Yunar'da <gülüyor> e, bizim o çalıştığım yeri bir toprak mahsullerinin, o sizin ziraat fakületinin tarlası var. Ham, bir tarla. Her gün gittim tarla sürülmüş. Sabahleyin tarla Amca Amcaydım tarla ne zaman sürdü? Onu ben de, de cinlere sürdürdüm dedi. <gülüyor> Haç yak adam dedi. Öyle bir su kuyusu vardı, bir büyük göl yılan varmış. Kocam gören korkunç bir. Ya ben onu gençten gönderirim dedi. Gidin şimdi rahat bir şey gitti dedi. Kılapan yok ortada gitmiş. Peki dedi şey hangi tarikattan? Uşak. Ha Uşak. Hmm. Kızın konuşuyor şimdi onunla. hayatta mı dedin? Nele hayat. Dötüşen birisi ölü, birisi Bir bey öldü. Siz onun cenazesine mi gittiniz? mi gittiniz? Ben salı günü. Maalesef. Salı günü gittim. Ha, evet. Allah veliyeni korusun. Allah kendi şerin kur, adamı <gülüyor>